Peki şimdi e, mekruh olan vakitler, şu vakitlerde namaz kılmak mekruh. 3 vakitte kılmak tahrimen mekruh. Hiçbir namazı bu vakitte kılmıyorsunuz. Sadece ikindi namazı kılabiliyorsunuz. Onun dışında bu vakitlerde kılmak mekruh diyoruz. Neden? Çünkü Amir Cuheni diyor ki: "Salasu awqat inneha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem" اَنْ نُصَلِّيَ فيها وَاَنْ نَقْبُرَ ف۪يهَا مَوْتَانَا اَنْ نُصَلِّيَ ف۪يهَا وَاَنْ نَقْبُرَ فيها مَوْتَانَا Üç vakit var ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o üç vakitte namaz kılmamızı ve ölülerimizi defnetmeyi bize yasakladı. Tabi ennakbura, Fiha مَوْتَانَا Bundan kasıt defin değil de nedir? Cenaze namazı kılmak. Neden? Ve hangi vakitler bunlar? Bir, Güneş doğarken, yani güneş doğmaya başlıyor, o kırk beş dakika o zaman yerine göre değişebilir. Peki güneş doğmaya başlayıp işte yükselecek, bir mızrak kadar yükselecek, o ana kadar namaz kılmayacaksınız. Haram, yani yaklaşık kırk beş dakika diyoruz. Peki efendim, sonra hangisi? İstiva anında kılmıyorsunuz, istiva. Yani güneş tepede, her tarafı muhit olduğu zaman da tepedeyken orada kılmıyorsunuz. Üçüncüsü ise güneş batarken. Çünkü o vakitlerde insanlar, mecusiler, başka dine mensup olanlar kendi tanrılarına ibadet ediyorlar. Yani İslam şirke karşı, küfre karşı o kadar esaslı ve metin duruşu var ki Müslümanlar ile onlara benzemesin diye Allah Teala o vakitlerde yarın bir gün bir cahil çıkar onu ona benzetir diye e, buna engel oluyor. Olur mu diyeceksiniz? E, putçuluğun tarihine bakarsanız mesela efendim e, yani Kur'an-ı Kerim'de bize putlardan bahsediyor değil mi? E, o bahsettiği putların bir kısmı nedir? E, efendim onlar salih adamlardı. O salih adamlar öldükten sonra onları çok seviyorlardı. Sonra Onların heykellerini yapıyorlar. Heykellerini yaptıktan sonra zaman geçiyor. Bunlar ilah diyorlar. O ilahlara tapmaya başlıyorlar efendim. İlahlara tapmaya başlıyorlar. Yani putçuluk böyle geliyor. Birbirine zina etmişti iki tane. Putunu koydular Kabe-i Sonra ilah diye onlara tapmaya başladılar. Unutunca aradan zaman geçince. Onun için... Çok masum başlayabilir. Başta ya olmaz dersin. Ama olurlar işte. Bir heykel yaparlar, bir anıt yaparlar. Sonra neredeyse ibadete dönüştürürler onların yanına gidip gelmeyi. Bir mabet gibi belli anlarda, belli zamanlarda gider. Gelirler. Yani kerhen gider birisi. Belki orada bir zarar olmaz. Ama kimisi gönül rahatlığıyla gider. Bizzat ibadet amacıyla, maksadıyla gider. İşte İslam... اَلَا يَعْلَمُوا men خَلَكُ Allah biliyor seni kardeşim. Nerede kayarsın, nasıl kayarsın? Yani şimdi böyle bir makam, mevki, rütbe ya da para sahibi birisi adam dese ki gel sen buraya benim yanımda kal. E onun yanında bile duruşun, oluşun değişir. He? Kısa sakaldan hoşlanıyorsa bir ay sonra sakalın değişir. Bir anda belki millet anlar dersin. Zamanla o da değişir, bu da değişir. Hayat böyle işte. Allah yarattığını biliyor. Onun için çizgileri koyuyor. Neden böyle? Allah bildiğinden böyle kardeşim. Yaklaşık bizim buralarda 45 dakika. 45. Yani ezandan 45 dakika önce. 45 dakika önce namaz kılmaz. Sadece Hanefilere göre Cuma günü tahiyyatül mescit kılınır. Peki ama İmam Şafi'ye göre kılınır. Eee la tecuzu ssalatu <Sessizlik> ve secdetu tilavah <Sessizlik> ve salatu'l cenaze 'inda tulu'i'ş şemsi ve zevaliha ve ghurubiha illa 'asr yomehi La Namaz caiz olmaz. Bu vakitte namaz kılınmaz. Bu vakitte mesela adam sabah namazını kılıyor. Güneş doğsa Olur mu namazı? Olmaz. Hani sabahın vaktinde başlamıştı, fecir'de başladı ama doğsa güneş olmaz. لَا تَجُوزُ ve sejdetu اتْتِلَاوِ Cenaze namazı olur ama tahrime mekruhtur yine. Fakat normal namaz olmaz. Neden? Çünkü kamil bir vakitten çıkıyoruz, nakıs bir vakte giriyoruz. Yani diyeceksiniz ki sabah namazıyla e, ikindi namazı arasında fark ne? Hani İkindinin keraat vakti ne zaman? Güneş batmaya 45 dakika kala. Peki efendimiz ne buyuruyor? Men adrake minel asri rak'atan qabla an taghruba qabla an taghruba şemsu adrakaha. Fa kim e, ادrakeha, e, efendim, salate yani kim güneş batmadan önce ikindi namazından bir rekatı yetişirse Ondan sonra e, akşam namazı giriyor. E, üç rekatı akşam vaktinde girse bu adam namazı kılmış olur mu ikindi? Eda etmiş olur mu? Eda etmiş olur. Eda, i̇ttifakla eda etmiş olur bütün mezheplere göre. Ama sabah namazında olmaz. İmam Şafi'ye göre olur. Ebu Hanife'ye göre olmaz. Neden? Çünkü orada nakıs bir vakit var ikindide. Haram bir vakit. O vakitten çıkıyorsunuz. Nereye giriyorsunuz? Kamil bir vakte, namazın kılındığı, kerahat olmayan vakte giriyorsunuz. Peki sabah namazında, siz sabah namazına başladınız, bir rekat kıldınız. Oradan nereye giriyorsunuz? Güneş doğunca namaz kılmanın caiz olmadığı nakıs bir vakte giriyorsunuz. Kamilden nakısa girildiğinden dolayı burada genel kuralı Ebu Hanife Rahimullah dikkate alıyor. Şimdi ittifakla ikindi de, bir rekat kılarsa Adam o namaza yetişmiş olur Ama Peki Ebu Hanife Şunu da söylüyor İkindi namazını kılacaktınız yani Müslüman namazını tehir etmez Ama olağanüstü bir durum oldu Sadece Allahu Ekber dediniz Subhaneke okudunuz ne oldu Allahu Ekber Allahu Ekber akşam ezanı okunmaya başlandı O namaz. Akşam ikindi namazını edam etmiş oluyorsunuz, kazam etmiş oluyorsunuz. Ne oluyorsunuz? Eda ediyorsunuz. Ebu Hanife'ye göre tahrimeyi ikindi de yetiştirmiş olsa bu yatsı içinde geçerli, öğle içinde geçerli, akşam içinde. Akşam Allahu Ekber dediniz. Yatsı okundu. E, tahrimeye akşam vaktinde başladığınızdan dolayı o namazı eda etmiş olursunuz. Peki delil ne? Ayşe annemizin delili. Men edrake secdeten kabla en tagrube şemsu fakat edrakeha. Yani güneş batmadan sadece men edrake minel asri secdeten kabla en tagrube şemsu fakat edrakeha. İkindi namazına yetişmiş olur güneş batmadan sadece güneş batmadan secdesini yapsa. Peki burada rekat kullanmıyor. Demek ki secde yapıyorsa, e, iftida tekbirini de e, önceki vakitte alsa bu yine eda olur. O halde Hanefi mezhebine göre öğle tahrimi aldınız, ikindi ezan okundu, eda olur. İkindi, Allahu Ekber dediniz, akşam oldu, ikinin namazını eda etmiş olursunuz. Akşam, Allahu Ekber dediniz, subhanık okuyorsunuz yassa okunmaya başlandı eda etmiş olursunuz ama İmam Şafii'ye göre bir rekat kılmadıysanız bu eda olmaz diyor peki efendim la tecuzu salatu ve secdetu tilabe efendim tabi tabi devam ediyorsunuz işte, eda ediyorsunuz yani e, ikindi e, namazını kılmadınız Allahu Ekber dediniz, akşam ezanı okunmaya başladı. Ne yapıyorsunuz? İkindiyi bitiriyorsunuz ve ikindi namazını eda etmiş oluyorsunuz. Ama tehir ettiğinizden dolayı e, tabii ki sevabı az olur. Sevabı az olur, e, yani namazı kırıp dökmüş olur adam. Fakat özür vardı, mazereti vardı. E, yine yassı namazı e, kılıyorsunuz, Allahu Ekber dediniz, imsak, sabah namazı girdi. Ya devam ediyorsunuz, bitiriyorsunuz, kaza etmiyorsunuz. Sadece bu sabah namazı için geçerli değil. O namaz batıl olur. Yani bir rekat kıldınız. Güneş doğdu. Ama bazı fakirler diyor ki, avam için bunu söylenmemeli. Yani çünkü onlar zaten hani cahil adamdır, idrak etmez, anlamaz ama bu şuuru vermeli yine. Herkese vermeli bak kardeşim. Bu vakitte olmaz demeli sabah namazı için. Tamam anlaşıldı burası. Efendim cenaze namazı ve tut tilave. Tilave secdesi de caiz değil. La tecuzu salatu ve secdetu tilave. Ama tilave secdesi kerahat vaktinde adam Kur'an-ı Kerim okuyor. Okuduysa tilavet ayetini orada ne yapar? Kalkar e, tilave secdesini yapar. Mekruhtur. Tehir etmesi evladır. Mekruhtur tehir etmesi evladır tahrimen mekruhtur tehiri evladır ama namaz hiç olmaz yani namaz hiç olmaz bu vakitlerde asalatul cenaze cenazenin namazı kılınmaz ama kılındı cenaze orada def edebilirsiniz işte üç vakit hangi vakitlerde caiz değil tilave secdesi cenaze ve normal namaz anda tuluhu'ş şemsi güneş doğarken yaklaşık 45 dakika ve zevaliha güneş tepedeyken değil mi? tepedeyken yoksa zevaliha derken zeval vakti güneş kaymaya başlayınca öğlenin vakti giriyor. Burada istivayı kastediyor. Yani. Güneş tepedeyken demek. ve gurubiha illa asra yevmihi endel gurub. Sadece güneş Batarken ikindi kılabilirsin. Neden? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Men adrake min al-asri qabla an taghru' ash fa İkindiye yetişmiş olur bir rekatını bile kısa akşam girse. İşte bu hadisi esas alıp diyoruz ki ikindinin istisnası var. وَلَا يُتَنَفَّلُوا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُوا عَشَّمْسُ وَلَا يُتَنَفَّلُوا بَعْدَ الْفَجْرِ Şimdi üç vakti anladık. İki vakitten bahsedecek. Bu üç vakit, güneş doğarken, tepedeyken, batarken. Namaz kılınmıyor. Sadece batarken ikindi kılıyoruz. Bir de iki vakit bahsedecek. Aslında bu iki vakitte problem yok. Fakat bu iki vakit, öneminden dolayı sadece farz namazlara ayırıyorsunuz. Bir tanesi ne? Sabah namazı. Sabah namazında sabahın sünnetinden başka sünnet kılmıyorsunuz. Sabahın sünnetinden başka sünnet kılınmaz. Kaza kılınabilir. Kaza kılınabilir. Sünnet kılınmaz. Bir de hangisi? İkindi kıldın. İkindi namazını kıldıktan Güneşin batmaya doğru başladığı an arasında. Yani ikindi ne zaman kıldın? İşte beşte kıldın. Beşle e, keraat vakti ne zaman giriyor? 7'de giriyor diyelim. Yedide. E, Beşle yedi arasındaki zaman. Beşle yedi arasındaki zaman. O vakitte de e, nafile namaz kılınmaz. Nafile namaz kılınmaz. Ama kaza kılınabilir çünkü hafîdu ala salavatı vasalatı rusta ikin namazı mühim o namazı kıl yani o vakit e, o farz namazla meşgul ol sabah namazı mühim bir e, e, namaz kalkıyorsun sabahı o namazla karşılıyorsun istikbal ediyorsun Farzın ehemiyetinden dolayı sünnetinden başka sünnet kılmıyoruz peki farz kıldıkta e, farza başladı imam. İmam farz'a başladı, siz geldiniz, sünneti kılacak mısınız? Ya şu da mekruh değil mi? Hangisi mekruh? İmam farz'ı kılarken sünnet namaza başlamak, o da mekruh kardeşim, tamam Yani e, ikinci rekatta selam verip, imama gidip uyacaksın. Ya da işte artık dördün, üçüncü rekat kılıyorsun, dörde geldin, ne yapacaksın? İkmal edeceksin. Veya efendim ikide selam verebiliyorsan kalkıp hemen imama gideceksin, imama uyacaksın. İmam mihraba geçince orada sünnet namaza başlamayacaksın. Sadece sabah namazının istisnası var. Camiye geldiniz, imam uzun okuyor. Sünneti kılınca imama yetişebileceksiniz. Tahiyyatta bile olsa imama yetişebilecekseniz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا buyuruyor. Sabahın iki rekat sünneti dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Çok önemli olduğunda sabahın sünneti onu kılar, onu kılar ama yetişemeyeceğini anlayınca gider, farza uyar. Yani bu vakitlerde ez cümle, sünnet namaz bu vakitlerin sünnetinden başka kılmıyoruz ama ikindinin farzını kıldıktan sonra zaten ikindinin sünnetini de farzdan sonra önce kılamadıysan kılamazsın kardeşim. Kılamadıysan kılamaz Olmaz. Olmaz. Yani efendim öyle diyenler de var, öyle diyenler de var. E, ama e, istikameti üzerinde bırakmak lazım. İstikamet üzeri bırakmak lazım. E, yetişebildiyseniz yetişeceksiniz. Yani e, bu neden e, doğru bir e, iştahat olmaz? Çünkü Allah Teala وَلَا تُبْطِلُوا اَعْمَالَكُمْ buyuruyor. Amellerinizi iptal etmeyin. Yani amele başlayıp da bozma maksadıyla amellere başlamayın. Bozma amacıyla amellere başlamayın. O bize emrediyor. Zaten bir nafile namaza başlayınca e, ya da bir nafile oruca başlayınca neden bozunca o vacip oluyor? Çünkü وَلَا تُبْدُلُوا اَعْمَالَكُمْ buyuruyor. Bu ayetten dolayı amellerinizi iptal etmeyin, onları ikmal edin. Şimdi adam bozma amacıyla, kastıyla e, yapmaması gerekir. Peki wala yutanaffalu ba'dal fajr. Fecirden sonra nafile wala yutanaffalu ba'dal fajr. Fecirden sonra nafile kılmak. Tavaf namazı bile kılamaz. Hazreti Ömer Efendimiz elinde e, sopayla kovalıyor nafile namazı kılanı e, fecirde. Wala yutanaffalu ba'dal fajr hatta tadlu'a'ş-şemsu. Hatta tadlu'a'ş-şemsu güneş doğana kadar. Güneş doğana kadar وَلَا بَعْدَ asri hatta تَغْرُّبَ Yani ikindinin farzını kıldınız, güneş batana kadar da e, nafile namaz e, kılınmaz diyoruz. Ama kaza kılınır. Ne zamana kadar kılınır? Kerahat vaktine kadar kılınabilir. Sabah namazında da kaza kılınır. وَلَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِأَكْثَرَ مِنْ رَكَةَ الْفَجْرِ e, fecir vaktinde sabahın sünnetinden başka sünnet namaz da kılınmaz. E, sadece sabahın sünneti kılınır. وَلَا kablal الْمَغْرِبِ Akşam da akşamın farzından önce e, nafile namaz kılınmaz. Şimdi İmam Malikle ile Ebu Hanife'ye göre kılınmaz. Peki delil ne? Acele etmek. Efendimiz hemen e, akşam namazını kılardı sallallahu aleyhi ve sellem acele etme o rivayetlerden dolayı yani şöyle bir rivayet de var İmam Şafi onu alıyor Magrib <Sessizlik> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mağribden önce iki rekat kılmıştır Hanefilerden İbnül Humam o da diyor ki kılınabilir diyor ben bu hadisli rivayetleri tahkik ettim ama e, Hanefi mezhebine, Cumhur'a göre e, bakıyor şimdi. Efendimiz, zaten İmam Şafii bunu gayrimüekkede sünnet olarak alıyorlar. Gayrimüekkededir. E, ama öteki tarafta ne var? Efendimizin sürekli acele ettiğiyle alakalı rivayetler var. E, i̇kisi birbiriyle taarruz edince kılmak mekruh olur görüşü zahir oluyor. Wala kabla salat el bayram namazından önce de e, nafile namaz kılınmaz e, bayramdan önce. Wala iza haraca el imamu yevmel cum'ati imam cuma günü çıkınca e, artık yani minbere gidiyor imam hutbeye çıkacak. E, siz nafile namazına başlamayacaksınız. وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ السَّلَاتَيْنِ ف۪ي وَقْتٍ وَاحِدٍ ف۪ي حَذَرٍ وَلَا سَفَرٍ اِلَّا بِعَرَفَةً وَبِالْمُزْدَلِفَةً buyuruyor. E, Cem-ü salat da olmayacak. cem salat. Efendim burayı e, bitirelim. Öyle ara verelim değil mi? Peki bitirelim. Walla yüz mübeyn asalate iki namaz arasında cam yok. Fi vaktin vahedin bir vakitte. Fi ve walla seferin hadar nerede? Mukimken sefer yolculukta. İlla bi arafete ve bil muzdelife sadece arafat ve muzdelife de olur. Neden? Çünkü ayet kırma neydi? In asalate. كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِثَابًا مَوْقُوتًا Ayet açıkça tayin ediyor ki namazın vakti belli. Sonra bununla alakalı ne var? Mütevatir rivayetler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazları vakitlerinde kıldı. Yine razi, Mefatül gaybinde namaz vakitlerini insan ömrüne benzetiyor. İşte sabah çocukluk bebeklik dönemi, öğle delikanlılık dönemi, sonra akşam yası derken e, güneş kayboluyor, karanlık geliyor, insanın ölümünü anlatıyor. Yani gündüz bütün bu namazları vaktinde kılarken aslında bu hikmetleri de düşünmüş oluyorsun. Ayet var kardeşim. Ayet vurudu delâleti kat'i vakitlerde kılmak bu Allah'ın emri, bir farz kesin talimat, ondan bahsediyor mütevatir hadisler var peki e buna rağmen şimdi cem olur mu? bakıyoruz şimdi rivayetlere e, diyoruz ki mesela Ebu Davud'un rivayeti var İbni Ömer radıyallahu anhuma rivayet ediyor, diyor ki ma cema'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem beynel maghribi vel işâ'i kattu fi seferin illâ marraten vâhideh Ha? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Seferde Sadece bir defa namazı cem etti diyor. Sadece bir defa Hanefilere göre nerede cem var? Müzdelife'de Akşamla yası var Bir de Arafat'ta ne var? Cem-i takdim var e, ikindi öğle vaktinde birlikte Kılınır Orada da cem var öğle ile ikindi arasın Onun dışında yok e, Neden? Ayetler var mütevatir hadisler var Peki e, kime göre var? İmam Şafi'ye, İmam Malik'e, Ahmet bin Hanbel'e göre var. Bunların içinde en genişi hangisidir? Ahmet bin Hanbel'dir. Onla daha geniştir. Mesela... Ee, i̇mam Malik'te e, en darı bu caizdir diyenler içerisinde i̇mam Şafii'dir Şafi'dir ee, Salat yani namazları öğleydi ikindiği bir vakitte akşamla bir vakitte toplamak caizdir diyenler içerisinde daha dar olanı İmam-ı Şafi'dir işte yolculukta cem edilir e, diyor İmam-ı Şafi Ahmet bin Hanbel hasta cem edebilir yağmurda cem edebilir şiddeti karanlıkta cem edebilir yani daha böyle genişletiyor hatta ''Bu dört mezhebin dışında eğer bir ahlak haline getirmediyse cem edebilir.'' diyor. Şimdi biz bakıyoruz, sahabe ne diyor İbni Ömer? Efendimiz diyor sadece bir defa cem etti bak. Peki onun dışında diğer mezheplerin aldığı cem rivayetleri ne? işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şuradan kalktı, şuraya giderken sahabe diyor ki namazı cem etti. Ya Efendimiz cem edin demiyor ki onlara. Ya... Efendimizin namaz uygulamasını sahabe cem alıyor. Ebu Hanife bu rivayetleri ne diyor? El-Cem'u-Suri diyor. Fiili cem, surette cem. Nasıl? Şimdi çıkıyorsunuz Medine'den Allah Resulü Aleyhisselam'la yolda dinlenme tesisi yok. E bin kişiyle gidiyorsunuz. Peki ne yapıyorsunuz? E Bir suyu ayarlıyorsunuz. O yolda diyorlar ki size, efendim şurada su var diyorlar. Efendimiz oraya göre Öğle namazını ayarlıyor. Takvim yok tabi sahabede, saat de yok. Oraya geliyorlar, Efendimiz Aleyhisselam suyu bulunca hayvanların, onların suya ihtiyacı var. Orada öğle yıkılıyor. Ne zaman? Son vaktinde. Peki başka? Önlerinde su bulma ihtiyacı var. Kervandakilerin abdestleri bozulacak. Develerin suya ihtiyacı var. Bekliyorlar orada. İkindiyi de kılıyorlar. Peki sahabe bunu ne anlıyor? Aynı vakitte Efendimiz iki namazı kıldı gibi anlıyor. Hakikat ne? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öğleyi son vaktinde, ikindiyi ilk vaktinde kılıyor. Buna ne diyoruz? Suri cem diyoruz. Fiili cem diyoruz. Akşam namazını son vaktinde kılıyor. Suya göre ayarlıyor. Yasayı ilk vaktinde kılıyor cemleri yani demek ki Hanefi mezhebinde sadece Müzdelife'de Arafat'ta cem var, onun dışında cem yok. E ben cem yapmıyorum. Niye? Çünkü ayet-i kerime var. اِنَّ السَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Hadis-i şerifleri de Ebu Hanife Rahimehullah gibi anlıyorum. Ama diğer imamlarımız böyle anlamışlar. Dolayısıyla bir kardeşimiz İmam Şafii'yi taklit edip cem yaparsa yine bir müştehidin görüşüyle, amel etmiş olur ama bu fakirin hadis-i şeriflerden ve ayet-i kerimeden alakalı anladığı husus budur. Estağfurullah ve tevile ve hamdülillahi rabbil alamin.